katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, Teknik Masada. Sevgili Barış Demirel'le birlikteyiz. Stüdyoda 3 sevgili konuğum var. Kendileriyle geçtiğimiz hafta açılan ve 3 gün boyunca devam etmekte olan... ...Türkiye Tasarım Haftası Design Week Turkey etkinliğini konuşmak için... ...sonrasında neler gördük, nasıl etkileri oldu. Üçüncüsü bu yıl gerçekleşen ve geçtiğimiz hafta itibariyle sona eren... ...Türkiye Tasarım Haftası nasıl etkiler bıraktı. Bunları konuşmak için davet ettim. Çok teşekkür ederim beni kırmayıp geldikleri için. Sevgili Cengiz Ayyıldız kendilerine... Kendisi etkinlik koordinatörü ve yöneticisi Türkiye Tasarım Haftası'nın Selin Uysal yine bizimle birlikte proje ve içerik koordinatörü Türkiye Tasarım Haftası'nın ve sevgili arkadaşım Cem Cemal Çobanoğlu bizlerle birlikte kendisi hem bir tasarımcı gözüyle sohbetimize konuk olacak hem de Türkiye Tasarım Haftası'nın danışma kurulunda yer alan kalabalık listesinden birisi. Kendisi tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve etkinlikle ilgili de 17 Kasım. Pardon 16 Kasım Cuma günü itibariyle başlayan ve 18 Kasım Pazar günü itibariyle sona eren ve 50 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edilen bu etkinliğin detaylarını dinlemek için meraktayım diyeyim. Peki. Doğru rakamlar sizde Cengiz Bey. Evet, evet. E, Türkiye'deki en kapsamlı tasarım etkinliklerinden bir tanesi Design Week Turkey. Bu yıl e, sizin de bahsettiğiniz gibi üçüncüsü düzenleniyor. İki yıldır benim ajansımın yönettiği bir etkinlik. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin koordinasyonunda, ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl 52.300 ziyaretçi ağırladık. Üç gün içerisinde ki aslında Design Turkey'nin bu üç gün haricinde geçmiş haftasında başlayan etkinlikler zinciri de var. E bunlar da sadece Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz etkinliğin rakamını söylüyoruz ama şehir içerisinde gerçekleştirdiğimiz farklı etkinliklere de ciddi katılımlar aldık. 27 panel ve konferans düzenlendi. 80'in üzerinde ulusal uluslararası konuşmacımız vardı. Farklı disiplinlerde 26 sergi ve enstalasyon gerçekleştirdik. 16 workshop yapıldı. Bunlar da yine farklı tasarım disiplinlerinde olan atölye programlarıydı. Ve yüzün üzerinde de tasarımcı ve tasarım ofisini bir araya getirdiğimiz Türkiye'deki en büyük tasarım etkinliklerinden birini çok keyifli bir etkinliği de bırakmış olduk Çok güzel sizi burada bu hafta aslında konu kalmayı ve birlikte bunu konuşmayı da önemsedim Zira burada da tekrar etmiş olayım Bizde böyle etkinlikler yapılmadan önce çok konuşulur Yapıldıktan evet. sonra hiç kimse konuşmaz Ben hani etkinliğin bizzat yöneticileri ve işin içinde olan sizleri de burada ağırlayarak Aslında bu üçüncüsü gerçekleşen Türkiye Tasarım Haftası'na dair de neler gerçekleşti Nasıl çıktıları olduğu fikrinizi de merak etmek dinlemek de istiyorum Tekrar teşekkür ediyorum onun için de Şunu da tekrar söylemiş olalım Türkiye Tasarım Haftası bu sene üçüncüsü gerçekleşen bu etkinlik ilk defa bu sene şehre de yayılarak aslında evet. çok farklı etkinlikleri ağırladı. Ve aynı zamanda bünyesinde hem etkinlikler konuşmalar sizin de söylediğiniz gibi atölye çalışmalarında yanı sıra endüstri tasarımı, moda tasarımı, görsel iletişim tasarımı, hı hı. mimarlık gibi birçok alanda da aslında pek çok konuşmacıyı, işi, çalışmayı da konuk etmiş oldu bünyesinde. Evet doğru. Biz yola çıkarken e, Türkiye'deki tasarım ekosistemini bir araya getirmek üzere yola çıktık. Çünkü Design Week Turkey e, herhangi bir markanın, herhangi bir özel kurumun etkinliği değil. Aslında Türkiye'nin tasarım etkinliği. Dolayısıyla bu yaklaşım içerisinde farklı disiplinlerdeki birçok tasarımcıyı, tasarım ofisini, markayı, endüstriyi, öğrencileri, akademisyenleri, e, sanatçıları bir araya getirelim, onların fikirlerini alalım, Türk tasarımının gelişmesi için neler öneriyorlarsa bunları konuşalım ve uzun vadede bir plan belirleyelim ve bu planı uygulamak üzere de yola çıkalım diye konuşmuştuk. Ve bunu başardığımızı görüyoruz. Yani bu 52 bin ziyaretçinin içerisinde az önce saydığım herkes... Bir şekilde projenin içerisinde yer aldı ya ziyaretçi olarak ya danışma kurulunda e, ya e, sergi açmış e, bir kuratör ya da tasarımcı olarak atölyeye katılmış bir öğrenci olarak konuşmacı olarak e, içeriye destek vermiş bir marka ya da sponsor olarak işin haberini yapmış bir medya kuruluşu olarak e, Türkiye'nin tasarım Türkiye'deki en büyük tasarım etkinliğini sahiplenmiş oldu. Bu bizim için çok önemliydi bunu başarmak bizim için çok önemliydi en Önemli başarı kriterimiz de buydu açıkçası. E, çünkü eğer biz ülke olarak işin tabii içerisinde bakanlığın ve timin olmasının sebebi aslında katma değerli üretim ve katma değerli ihracata yönelik bir kültür oluşturabilmek. Hı hı. E, bunu yapmanız için de en önemli başlıklardan bir tanesi tasarım. Yani biz herhangi bir masayı kilo başı ihracat rakamımız bugün 3 dolarken, 3 euroyken, İtalya'nın 7 euroyken, 8 euroyken... E, ihraç ediliyor olmasının arkasında inovasyon, arge, tasarım gibi başlıklar var. Eğer siz tasarım e, katma değerini buraya eklerseniz e, bu yolda başarılı bir ülke oluyorsunuz. E, bu yüzden bütün bu ekosistem içerisinde bu konuda yer alacak, çalışacak, e, emek verecek herkes işin içerisine almış olduk. Bu bizim için çok önemliydi. Evet herkesi işin içine nasıl aldığınızla ilgili de ben aslında Cemal'e de buradan söz... ...atmak istiyorum. Bir yandan kendisi... ...danışma kurulunun üyelerinden birisi... ...bir yandan da Abra Tasarım... ...üzerinden de işlerini takip ettiğimiz isimlerden... ...birisi kendisi. Zira... ...Cemal'in aslında danışma kuruluna dahil olması... ...sosyal medya üzerinden... ...tasarım haftasıyla ilgili geçtiğimiz yıl... ...yaptığı bir eleştiri üzerinden sizin davetinizle... ...girmesiyle başlamış. Cemal'in fikrinde merak ediyorum. Girdikten sonra ne değişti ya da... ...bir tasarımcı gözüyle nasıl görüyor... ...ya da nasıl müdahil olduğu sürece gibi... Yani aslında evet benim danışma kuruluna girmem oldukça keyifli bir başlangıç üzerine oldu değil mi? Çünkü ben geçen sene hem bir yerde bir yazı yazdım Design Week ilgili. Design Week'i gezdikten sonra, katıldıktan sonra hem de Twitter'dan da bazı paylaşımlarda bulundum. Ve Cengiz Bey de bana oradan sağ olsun güzel bir şekilde, bol açıklamalı bir şekilde cevap verdi. Ben orada Design Week'in eksikliklerinden bahsetmiştim uzun uzun yazarak bunları. Hatta bugün işte radyo programına gelmeden önce notlarıma baktım. Ben hani defterlerimi dağıtmam. Geçen seneki defterimi aldım, notlara baktım. O eleştiri yazımda şöyle bir şey söylemiştim. Ben hani dizayming sonrası akılda kalanların daha da artması gerekiyor. Not aldıklarımızın artması gerekiyor diye bir şey yazmıştım. Hakikaten somut olarak bugün gördüm ki... ...geçen sene işte bir buçuk sayfa falan not almışım. Bu sefer böyle bir üç buçuk dört sayfa almışım. Yani aklımda kalan hakikaten çok daha fazla şey olmuş. Bunu böyle somut bir şekilde görmek gerçekten güzel... Çünkü bu sene gerçekten sadece benim eleştirdiğim noktalarda değil... ...zaten siz de ekip olarak hani birçok şeyi farkındaydınız... ...geçen evet. sene bana verdiğiniz cevaplardan da bunu anlıyorduk... ...hem de diğer danışma kurulu üyeleri... ...ve ekipteki diğer insanların da bir sürü önerisi vardı... ...üzerine çok fazla şey konuldu diye düşünüyorum... ...ve ben bunu sonrasında da birçok mimar, iç mimar, tasarımcı... ...ya da iş insanı arkadaşımla da konuştum... ...hakikaten geçen seneyle bu seneyi kıyasladıklarında... ...oldukça gelişmiş olduğunu söylüyor onlar da... Bu da aynı zamanda bize seneye çok daha iyi bir şey olacağını da gösteriyor diye düşünüyorum. Evet aynı zamanda bu sene üçüncüsünün gerçekleştiğini, bu sene birçok açıdan birçok ilki gerçekleştirdiklerini de akılda tutarak da bu programı aslında kaydediyoruz şu anda. Deftere geçtiğimiz yıl not almıştım demiştin Cemal. <Gülüyor> Neler aklında kaldı peki bu sene? Aklında bu sene. kalanları hem bu sene hem geçen sene not almışsın ya. Bu seneden bahsedeyim ya yani geçen sene de bu arada hani iyi konuşmacılar vardı hani iyi sergiler vardı hatta işte o genetik kodlar geçen sene de yine çok başarılıydı bu sene tekrarlandı hatta biz de bir ürünümüzü verdik oraya seve seve genetik kodlar sergisi vardı hı hı. mesela yine Interform sergisi vardı direkt şu an notlarıma bakmadan söylüyorum yani hani daha da sonra aklımda kalanları söylüyorum. Atlas Harran sergisi vardı sergiler işte bunun dışında çok iyi atölyeler vardı onlar Anlar Kulübü'nün yaptığı Fırat Neziroğlu'nun yaptığı çok iyi konuşmacılar vardı bir tanesini özellikle zaten ben ısrarla hani gelmesini istediğim konuşmacılardan biriydi bu Benjamin Hubert hani özellikle takip ettiğim bir tasarımcı. Orada aslında böyle bir şey var ee, sadece senin istemen değil Twitter'dan yaptığın bir anket evet, sonucunda... Herkesin istediği bir konuşmacıydı gerçekten de doğru çıktı. Bütün salon ayakta izledi. 1200 kişinin üzerinde bir katılım oldu. Evet Onda doğru. Aradan. <gülüyor> yani ben hani konuşmacı önerilerinde bulunmuştum ve onları da daha sonrasında Twitter'da bir anket yaptım. Hı. Hani siz hangisini istersiniz diye oldukça da katılımcısı bol bir anketti. Benjamin Hubert birinci seçilmişti orada. Ee, hakikaten de yani herkes böyle inanılmaz böyle heyecanlı bir şekilde Benjamin Hubert geldiğinde böyle şey diyen yani, sıra olmuştu. Onun dışında tabii çok da iyi konuşmacılar vardı başka. Hani Benetton'un Creative direktörü Toskani. E, Toskani vardı. Yine Türkiye'den Koray Mahlan, Erdem Akan, e, Seyhan Özdemir gibi isimler vardı. Yani ilk aklıma gelenler bunlar ama çok iyi konuşmacılar vardı. E, çok iyi enstalasyonlar vardı. E, i̇şte Cengiz Bey'in bahsettiği gibi yan etkinlikler de bu sefer çok iyiydi. E, şehrin farklı yerlerine yayılan... Partiler de yapıldı bu sefer yani tasarım dünyasının ve tasarım dışında ama tasarımla alakadar olan insanları buluşturan ki onlar da oldukça etkileyiciydi diye düşünüyorum. Evet zaten burada da zaman zaman yer yer fırsat bulup görme Imkanım oldukça da Milano Tasarım Haftası'ndan ya da Hollanda Tasarım Haftası'ndan izlenimlerimizle paylaşma fırsatı buluyoruz. Örneğin Milano'da Tasarım Haftası'nda bu mobilya fuarının dışındaki fuar salone, fuar dışı olan etkinlikler bizzat ana etkinliğin merkezine dönüşmüş durumda son yıllarda. Türkiye'de ilk defa bu yıl başlayan bu etkinliklerinde devamını merakla bekliyoruz diyelim. Ben sevgili Selin'e aslında buradan söz vermek istiyorum. Kendisi içerikle ilgili bizi biraz daha... Aydınlatabilir bir yandan sergiler var bir yandan katılıma açık olan öğrencilerin genç tasarımcıların yer aldığı bölümler var bir yandan yarışmaların aslında sonuçlarının sergilendiği bölümler var yerleştirmeler de var okullar var. Evet çok geniş bir içerik aslında bu seneyi daha da büyüttü diyebilirim öncelikle biz daha önce Cengiz'in de söylediği gibi tasarım ekosistemini farklı disiplinlerle işlemek istedik herkese platform sağlamak istedik. Tasarım ekosistemi başlığı altında ana sahnede e, konuşmacılarımız moda tasarımı, endüstriyel tasarım, görsel iletişim tasarımı, dijital tasarım gibi konu başlıklarında e, farklı konuşmalar yaptılar. Design Talks diye bir başka sahnemiz vardı. Orada tasarımın farklı disiplinlerle olan e, iletişimine ilişkisini anlattık aslında konuşmacılarla. Burada da yine 3 boyutlu printerdan e, çıkan ürünlerle Tekstilin, modanın birleşimi bir örnek olabilir veya daha farklı yine görsel iletişim tasarımı ve evet, Türkiye'den çıkıp dünyada başarılı olmuş bazı isimlerle e, orada insanları izlemeye izletme fırsatı yakaladık. Yine şehre yayılan etkinliklerimizden aslında yurt dışında da yapılan ve ilgiyle takip edilen design walks'lar e, yani tasarım yürüyüşleri vardı. İki tane farklı tasarım yürüyüşü gerçekleşti. İlgililer için e, Türkiye'deki, İstanbul'daki tasarım noktalarını gezme fırsatı e, yakaladığı kişiler. Nereleri mesela? Bir tanesi TomTom Tom Design Hut oldu. TomTom e, Tom biliyorsunuz design, yani tasarım açısından gelişen bir alan. Genç tasarımcıların kendilerini gösterdiği bazı e, mağazalar, dükkanlar, sergiler, galeriler var. Bir diğ diğeri de Fener Balat noktasındaki aslında. Türkiye'nin e, hatta İstanbul'un demek daha doğru belki de tasarımla bütünleşmiş farklı yine e, marka ve atölyelerini gezdiğimiz bir yer e, bir gezi oldu. Bunun dışında kolektif fazla yine tasarım e, Design Talks'un bir ayağı yapıldı. Bu da hep Design Week başlamadan önce gerçekleşen bir etkinlikti. Design Week'i öyle başlattık diyebiliriz aslında. Dolayısıyla bu sene e, içeriğimizi biz şehre taşırdık, dışarıya çıkardık. Önümüzdeki sene e, daha da fazlasını yapmayı umut ediyoruz. Evet merakla bekliyoruz. Kısa bir ara verelim. Detayları almaya da devam edelim. Etkinliğin direktörü sevgili Cengiz Bey bizler için seçti. Ayten Altman'dan ben böyleyim. tım için haklısın. bana darısan bile beni terk etsen bile ne yapayım ben böyleyim üzgünüm bütün olanlar için üzgünüm mutlu yıllarım için Gölgesiz olmalıydı, şüphesiz olmalıydı. Hafte demem, ben böyleyim. İster bu, ister o çay, ister tut, ister yolay, ister sev, ister zorla ben böyleyim. İster zorla ben böyleyim Üzgünüm bütün olanlar için Üzgünüm mutlu yıllarım için Aşkımız gölgesiz olmalıydı Şüphesiz olmalıydı Affedemem ben böyleyim İster bur, ister uçsuz, tut, ister ister sev, ister ben değilsin. İster bur, ister uçsuz, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla Ülkinim, acı sözlerim için. Seni kırdığım için haklısın bana darılsan bile beni terk etsen bile ne yapayım ben böyleyim. Ayten Alpman'dan Ben Böyleyim dinledik şu anda Türkiye Tasarım Haftası geçtiğimiz hafta gerçekleşen Türkiye Tasarım Haftası'nın gerçekleştiricileriyle birlikte onların etkinlik çıktılarına ve yorumlarını almaktayız ben Yağmur Yıldırım ve Barış Demirer'le birlikteyiz teknik masada evet Türkiye Tasarım Haftası 16-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti esas yerleşkesi Haliç Kongre merkezi olmasına rağmen Aradan hemen önce aslında Türkiye'nin her yerine ilk defa bu kadar yoğun bir etkinlik takvimiyle bu sene itibariyle yayıldığını ve seneye daha devamında geleceğini konuşuyorduk. Üçüncüsü gerçekleşmişti bu sene. Buradan da şuna aslında geçmek istiyorum. Bir danışma kurulu oluşturulduğunu ki danışma kurulu üyelerinden sevgili Cemal Çobanoğlu da bizlerle birlikte onlarla geçtiğimiz yılki ikinci etkinlikten sonra... Neyin nasıl olabileceği üzerine uzun fikir teratilerinde bulunduğunuzu ve onun arkasından bazı başlıkları belirlediğiniz ya da bazı müdahaleleri yaptığınızı söylüyordunuz. Hani onlar neler merak ediyorum ben de neler çıktı neler değişti onlardan nasıl bir geri dönüş geldi bu sene neler değişti sizin açınızdan? Hı hı. Ee, şöyle yani sevgili Cemal gibi danışma kurulu içerisinde çok değerli isimler var. Ee, kendi... E, işlerinde ya da kendi tasarım disiplinlerinde öne çıkan isimler ve çok değerli isimler. E, mutlaka bu tarz e, dünya gelindeki diğer tasarım haftalarında ya da diğer tasarım etkinliklerinde olduğu gibi e, danışma kurulundan e, beklentimiz sadece biz bunları yapıyoruz. İşte size bunları anlatalım e, görün değil. Tam tersine siz kendi uzmanlığınız içerisinde Türkiye Tasarım Haftası'na Design Week nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Bu etkinliği, bu projeyi nasıl geliştirebilirsiniz? E, bu önerileri ve fikirleri almak. Dolayısıyla biz e, Design Week Turkey'nin danışma kurulunu e, etkinlikten dört ay kadar önce e, topladık, bir araya getirdik. Ve az önce e, söylediğim önerilerini aldık. Ve içeriği hazırlarken, ki aslında bu zamanlamalar çok kısa zamanlamalar. Bizim e, kurgu sebebiyle Etkinlikten hemen sonra çalışmaya başlama gibi bir fırsatımız olmuyor. Hı. Daha kısa süreler içerisinde bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Ama tepki sürelerimiz de çok gelişmiş böyle olduğu için. Tasarımcı refleks. <gülüyor> evet belki de. Dolayısıyla bu önerileri aldık ve işin kurgusunu hazırlarken bu öneriler üzerine kurguladık. Ve belirli aralıklarda bir araya geldik. Hem bütün danışma kurulumuzla hem de danışma kurulu içerisindeki küçük kümelerle birlikte ve etkinliği ve projeyi onların öneriler üzerine. E, ...geliştirdik ve dedik ki bakın süreç de böyle ilerliyor... ...bu aşamada müdahale etmek istediğiniz bir şey var mı? E, çünkü herkes konusunda gerçekten dediğim gibi uzman ve profesyonel... E, ...özellikle Cemal'e de ben çok teşekkür etmek istiyorum vesileyle... E, ...çok büyük bir özveriyle e, çalıştı. E, zaten geçen sene işte işin hikayesini bahsetmiştik aslında... E, Eleştirilerinin olduğu bir yazı üzerine biz e, davet ettik e, Cemal'i bu şu demektir bizim için e, ben buradayım öneri geliştiriyorum fikrim var daha iyisi olmasını istiyorum e, o zaman sen zaten bizim bir parçamız oluyorsun hı hı. gel bize destek ol tüm danışma kurulu üyelerimiz de aynı mantalitedeydi ve biz çok ciddi yardımlar oldu. Evet bunu da tekrar burada konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Hani bunun üzerine böyle bir köşeden yorum yapmak yerine en azından benim böyle bir fikrim var ya da böyle bir eleştirim var diye de aslında gelenlerle işbirliğine açık olduğumuz ya da eleştirilere açık olduğumuzda burada konuşmak tekrar önemli diye düşünüyorum. Bir yandan da Bünyesinde yer almayı düşünen bağımsız ve genç tasarımcılar ya da bir kurum bünyesinde olmayan tasarımcılar ya da tasarım dünyasından isimlerin nasıl 4. İstanbul Türkiye Tasarım Haftası'nda İstanbul'da kendine yer bulabileceğini tekrar konuşmak da önemli diye düşünüyorum. Herkese açık bir tasarım etkinliği, ülkenin tasarım etkinliği olduğunu söylüyorsak eğer herkese de fırsat vermemiz gerekiyor. Bunun için farklı başlıklarımız var. Yani kariyerinin başında olan bir tasarımcıyla... E, bu işte artık uzmanlaşmış, e, profesyonelleşmiş bir e, tasarımcının ya da tasarım ofisinin ya da herhangi bir markanın e, katılması için e, farklı fırsatlar var. Genç tasarımcılar platformumuz var. Professional zone dediğimiz bir alan var. Design Turkey Endüstriyel Tasarım e, Ödülleri var. Çok önemli, çok değerli. E, sergilerimiz ve atölyelerimiz var. Bunlara katılım için... Online kısımda bizi takip edip e, duyuruları takip etmeleri ve ilgili başvuru süreçlerine dahil olmaları gerekiyor. Teker teker açmayalım ama bizi takip edip görürlerse herkes için bir fırsat var Yani ücretsiz olan sergileme ya da etkinlik ihtimalleri olduğu gibi bizzat bir proje önerisiyle de giderek bu bünyede yer almak da mümkün. Gelebilirler. Evet, doğru. evet Bir yandan da evet ödüllerden bahsetmiştiniz. Yedincisi bu sene gerçekleşen yedinci Design Turkey Türkiye Tasarım Ödülleri de sahiplerini buldu. Birçok kategoride birçok aslında tasarım Ürününün ödüllendirildiği de aslında Türkiye'de en kapsamlı ödül diye... Ee, endüstriyel tasarım konusunda ederim. Türkiye'deki en prestijli derecelendirme hı hı. ve değerlendirme sistemidir Design Turkey. Bu yıl yedincisini gerçekleştirdik. Ee, çok önemli bir proje. Design Turkey'nin de en önemli parçası Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu akreditasyonuyla yapılıyor. Ee, muh, önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Evet bu senede yedincisi sahiplerinin evet, bulmuş oldu evet. Peki ödülleri görebileceğimiz bir yer var mı? Onu da burada tekrar dillendirmiş olalım. Design Week Turkey sürecinde yarışmaya katılan e, tüm e, firmaların sergisi e, ürün bazında sergileniyor zaten. Kavramsal kategoride ve ürün bazında sergileniyor. Design Week Turkey'de bunları görebiliyorsunuz. Kimlerin ödül ödül aldığını da görebiliyorsunuz ödül töreninden sonra. Daha sonra ETMK bunu Design Turkey e, sayfasında da online sayfasında da yayınlıyor. Peki sürenin de sonuna gelirken tam aslında danışma kurulunun size vermiş oldukları fikirler üzerinden üçüncüsünün gerçekleştiğini konuşuyorduk ve bunları böyle değiştirebiliriz, böyle yaklaşabiliriz ya da böyle eleştirebiliriz diye gerçekleştirdikleri konulardan söz ediyorduk. Sonuna gelirken sizin için bu sene değişenlerin ne olduğunu ben son olarak sorayım. Danışma kurulu açısından, bakış açısından <gülüyor> Cemal belki söyleyebilir. Seninin belki önerileri olabilir. Yani benim bu sene gördüğüm en belirgin etki şöyleydi. Normalde design week'ler birçok etkinlik gibi böyle gelip de iki saatte gezeceğiniz etkinlik değildir. Yani design week yaşayan günlerdir. İşte bizimki üç gün. Ee, yurt dışında da böyledir. Yani bir haftanızı mesela oraya ayırırsınız. Bu sefer ilk kez ben onu gördüm. Yani birçok arkadaşım birkaç günlüğü mesela önceden design week için ayırmıştı. Hakikaten de gittiğimde sabah orada gördüğüm arkadaşımı akşam çıkarken de görüyordum. Çünkü hani panellere giriyorlar, sergileri geziyorlar, orada işte tasarımla alakadar olan insanlarla sohbet ediyorlar. Zaten olması gereken buydu ve bu sene bunun yakalandığını gördüm. Bu da tabii ki içeriğin zengin olmasıyla alakalı. Bu da hani bizim önerilerimiz ya da işte ekibin zaten geçen seneden aldığı feedbacklerle beraber onları geliştirmesiyle alakalı. Yani şöyle bir şey ekleyeyim içerik konusuna katılıyorum ve e, bunu gözlemlemekten ben de mutluyum. E, çevremde birçok insan e, Cemal'in de söylediği gibi aslında dizayn ve konusunda ön yargıya sahipti. Bu sene e, farklı farklı alternatifler sunabildik izleyicilere. Yani gelen sadece bir sergiyi ziyaret edip çıkabilirdi e, panellere veya Design talks'a katılabilirdi. Bir atölyenin parçası olabilirdi. Şehrin içine eğilmiş bir sürü etkinliğe katılabilirdi. Dolayısıyla çok alternatifli, çok farklı kimlikleri kucaklayan bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. E, o anlamda mutluyum. E, az vaktimiz kaldı. Son sözü de Cengiz'e bırakayım. Evet. Çok önemli bir proje Design Week Turkey projesi. Daha üçüncü yılında aslında işte Milano'dan bahsettik, Paris'ten bahsettik. Orada yirmincisi belki 40. enincisi düzenleniyor Avrupa'da, dünyada Design Week Çok e, önemli bir potansiyel. Bu potansiyele katkı sağlayacak herkesin önerisine, e, fikrine, açığız. E, bu Türkiye'nin tasarım etkinliğidir. Gelin hep birlikte bu süreci Devam ettirelim bu işi büyütelim diyorum. Seneyi de beraber tasarlıyoruz. Evet. <gülüyor> Güzel takipte olalım süreci. Burada benimle birlikte geçtiğimiz hafta gerçekleşen 3. Türkiye Tasarım Haftası'nı birlikte düşündüğümüz için de çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. 16-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Tasarım Haftası'nın ardından ona dair fikirlerimizi, yorumlarımızı ve biz de bıraktıkları etkileri konuştuk. Sevgili Cengiz Ayıldız Yıldız bizimle birlikteydi. Etkinlik direktörü Selin Uysal yine bizimle birlikteydi. Proje ve içerik koordinatörüydü Türkiye Tasarım Haftası'nın ve hem bir tasarımcı gözüyle bize katkı sunan hem de danışma kurumunda yer alan sevgili Cem Cemal Çobanoğlu bizlerle birlikteydi. Abra Tasarım'dan ben Yamru Yıldırım. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. Çok Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.